ve hayran hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü umur muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve arkadaşlar. Sizlerle beraber mutat olduğu üzere çarşamba geceleri namaz ile ilgili ahkam, hükümler dersimize devam ediyoruz.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 Söylemiş oluyorlar. Yani bazılarımız diyebilir ki ya hocam nasıl olur yani insan namaza başlayacak Allah vakit ver diyecek nasıl küfrî bir şey telaffuz etmiş olur ağzına nasıl küfrî bir söz almış olur diyebilir ama maalesef öyle cehalet insanı sürekli söylüyoruz namaz kalkken horoza da benzer insan değil mi av hayvanlarına da benzer. Niye? Çünkü cehaletinden dolayı. Aleyhisselam hep benzetmiş namazda bazı yapılan hataları. Demiş ki, dikin, horozun, ya da bir gurabın, karganın gagaladığı gibi ne yapmayın? <gülüyor> namaz kılmayın. İşte bakıyorsunuz ki camiyette bazı insanların böyle yer gibi namaz kıldığını görüyorsunuz. Sebebi cehalet. Evet, tekbir, Allahu Ekber diyerek namaza İftitah, giriş tekbiri biliyorsunuz. Rükün. Namazın rükünlerinden. Olmazsa olmazlarından. Yani şayet bir kimse bilerek terk etse yahut bilmeyerek terk etse rükünün tarifi buydu. O kişinin namazı ne yapar? Batıl olur, bozulur. Ona rükün deniyor. Ama sünnette böyle bir şey yok. Bir i̇nsan insan kalkarken Allahu Ekber derken ellerini kaldırmasa sünneti terk etmiş olur. Namazına bir halen gelmez. Ama rükun dediğimiz zaman bir şeyin rükunu, erkanı, esası olmazsa o şey de üzerine bina edilende olmaz. <gülüyor> Allahu Ekber namaza başlamanın rukunu. Bunu söylerken arkadaşlar bazı insanların Allahu Ekber dediğini görüyorsunuz. Yani Allah lafzının başındaki elifi hemzeyi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 Tane hemize gelmiş oluyor. Allah büyük mü oluyor? Bazılarında Ekber, Allahu Ekber diye beden sonra, beherinden sonra uzattığını görüyorsunuz. Bu da ne, ne demekti geçen hafta var mı? Davul kelimesinin çoğulu açıda. <gülüyor> İmamıne ve rahim Allah diyor ki. El-mezhebu-sahih, el-meşhur. Doğru olan görüş diyor tekbirde. Ennehu yüstehabbu en ye'tiye bi tekbiratul ihram, bi sur'a. Tekbiratul ihram, yani namaza başlarken getirilen tekbiri, bi sur'a. Ne demek bi sur'a? Hızlı bir şekilde getirmesi müstehaptır. Ve <gülüyor> yemut yemudduha. Onu ne yapmaz? Mel etmez, uzatmaz. Allahu akbar. Uzatmayacaksın. Uzatmayacaksın. Hani bir âlimlerden İbn Abidin diyor ki: "Eğer an-medde in kana fi'llah eğer diyor uzatma med Allah lafzında olur da olursa şu üç şekilde olur diyor. Fe in fi evvalihi ev vasatihi ev Allah kelimesinin lafzının başında ya ortasında ya da sonunda olur. "Fe in kana fi Şayet Allah kelimesinin başında uzatma yapılırsa Allah denirse lem yasır İbn şari'an bu kimse namaza girmiş olmaz. <gülüyor> Çünkü sen namaza tekbir getirecek girmedin. Ve öfsede salate. Namazını ne yapmış olur? Daha bozmuş olur. Girmeden bozmuş olur. Ve fi esnaiha Vela ki diyor namaz esnasında olsa bile bu diğer intikal tekbirlerinde bile Allah dese namazını bozar diyor. Ve la yekfuru inkâne cahilen Cahil ise eğer yani böyle bir, ne söylediğini bilmeyen bu, bu söylediğinin böyle büyük bir manaya geldiğini farkına varmayan idrak etmeyen adam diyor kafir olmaz. Leannehu <gülüyor> cazim çünkü o namaz kılıyorsa diyor Allah'ın büyük olduğunu biliyor. En büyük olduğunu biliyor. والاكفار للشك في مضمون الجمله. Şayet diyor, şek içinde ise, şüpesinde ise bu kullanıda cümleyi şüphe anlamıyla kullanıyorsan Allah büyük mü her şeyden gibi söylersen o zaman diyor bu adam ne olur? Kafir olur. Wa in kana fi wasatihi şayet med Allah diye çekersen bazı imamlar çekiyor maalesef. Fa in balaga hatta hadafa elif tania beyne el lam ve el haa Bu mekruhtur kîle ve'l-muhtar enha la tufsid. Mesel içinde ana meselindeki görüşe göre de bu namazı bozmaz. Kul e, bu diyor uzak bir görüşle. Ve imkanatu akhirih, eğer sonundaysa Allahu diye uzatırsa, fehu hata. Bu da hatadır ve la yufsidu Bu da namazına yapmaz diyor. Olmaz. Ve in Devam eğer med, uzatma, ekbar kelimesindeyse, فَاِمْكَانَ فِي اَوَّلِهِ Başındaysa, ya, deminden nafz-ı celalullah'ta olduğu gibi, فَهُوَ حَتَى مُفْسِدْ Hem hatadır hem de namazı bozar. وَاِنْ تَعَمَّدَهُ وَقِيلَ يَكْفُرُوا لِشْشَكْ Bir görüşe göre diyor, bunu şüphe ve şek içinde söylerse kafir olur. Ve la yanbaghi an yahtelifa fi annahu la yasihhu shuruu'u bihi. Nedir o adamın namaza başlama konusunda, namaza girmediği konusunda da bir ihtilafın olması hoş değildir. Yani o adam namaza başlamamıştır diyor. Kimse ihtilaf edeceğini düşünmüyorum diyor ya. Ve in kana fi wasatihi afsada. Şayet derse ki akbar diye uzatırsa akbar diye yine namazı bozar diyor. Ve la yasihhu shuruu'u çünkü namaza böyle başlanmaz. Akbar davullar demek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 İmam Nebevi'nin dediği gibi müstahap olan bunu bir sur'a, hızlı bir şekilde itirmek. i̇bn Hazm <gülüyor> Rahimahullah diyor ki La <gülüyor> yehillu lil imamil bette en yutile التekbir İmamın tekbiri uzatması helal değildir diyor, caiz değildir. Bel yusri'u fihi, bilakis hızlı bir şekilde söylemesi lazım. Fela yerk'u ve la yas'cudu ve la yak'um ve la yak'udu illa ve kad etemme التekbir bırakıyorsunuz secdesini ve bunların hepsini diyor tekbirini aldıktan sonra yapması lazım Evet. Bu olsa da değmiş olduk. <gülüyor> Diğer bir husus arkadaşlar bunu da mezhep taassubuna işaret olması hasebiyle zikrediyorum. Evet. Evet efendim bunu yaparsanız ki bizim memu diyelim. O zaman anneme uyumayacaksınız. Namaza başlamamış oluyorsunuz. Ya uyaracaksınız diyorsunuz ki hani namaza başlamadım hem Hanefi mezhebine göre, hem Şafii mezhebine göre, hem diğer mezhebine göre, namaza başlamadın, girmedin. Kılmayacaksın onun arkasında Ya gideceksin evinde, kılacaksın. Onu da uyaracaksın. Meshep taasubuna işaret olması için zikrediyorum bunu. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde Fatiha'dan önce Besmele cehran getirilir. Ne demek cehran? Açıkça. Açıkça. Yani mesela bugün Suriye'ye gittiğiniz zaman, haşama gittiğiniz zaman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 Ennen Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ve Ebu Bekir ve Omer Nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Omer Kânû yeftetihûne s-salâta bilhamdülillâhi ve rabbil âlemin hepsi namaza elhamdülillâhi rabbil âlemin ile başladı. Yani sesli bir şekilde burası duyulurdu demek istiyor. Başka bir rivayette diyor ki Sallaytu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Bu Ebu Bakır, ve Ebu Bekir ve Omer ve Othman Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osmanlı namaz kıldım. فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَعُوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Onlardan hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim okuduğunu, yani sesli olarak okuduğunu duymadım diyor. Bu hadis-i rivayeti. Bir rivayette anlıyoruz zaten buradaki kasıtın ne olduğunu. Diyor ki, فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Onlar ne yapmazlardı? cehran. Açıktan getirmezler diyor. Bu rivayet İmam Ahmed'in rivayeti. Bazı rivayette diyor ki وَيَجْهَرُونَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Elhamdülillahirrabbil alemini söylerlerdi. Diyor. Buradan anlıyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve dört halifenin galiben çoğu zaman uyguladığı, tatbik ettiği sünnet nedir arkadaşlar? Gizli besmele çektik. Şimdi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 aynı emsalleri, örnekleri biz kendi ülkemize de veriyoruz değil mi? Memleketimize de veriyoruz. Bazıları görüyorlar. E, buradan giden, Türkiye'den giden hacılar, umreciler, orada insanların rükudan önce, rükudan sonra el kaldırdığını o insanların hata yaptığını, yanlış yaptığını, eksik yaptığını zannediyorlar. Halbuki sünnetin bu olduğunun farkında değiller. Niye? Çünkü insanlar ibadetleri adet gibi, örfi bir davranış gibi, babadan, anadan, kulaktan duyarak öğrendiği için böyle yapıyorlar. Bu zanla düşüyorlar. Açıp şöyle bir karıştırılsa, bakılsa sünnet olan nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmıştır? Doğruya daha yakın olarak amel edilebilir. Yani sadece mezhep taassubu Türkiye'ye has bir şey değil. Hangi mezhep olursa olsun? Şafii mezhebi, Hambeli mezhebi, Maliki mezhebi. Taassub nerede varsa orada o şeyi görüyorsunuz. Sünnete muhalefeti ve o konuda ısrar etmeyi görüyorsunuz. Israrla davranıyor adam. Adam ki ya Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki Fatiha'sı, namazda, Fatiha okumayanın namazı yoktur. Hadis açık bir şekilde, sarış bir şekilde nas. Yok diyor ya ben imamın arkasında okumam diyor. Onun bana kıraatı yeter diyor. Az sonra zaten gelecek İbnül Cevzi rahimahullah hocasıyla arasında olan bir şey anlatıyor, olayı anlatıyor. Diyor ki küçükken diyor namaza girdiğim namaza başladığım zaman yani sonradan geldiği zaman tekbir getirdiği zaman subhaneke ve ağız-ı besmeleyle meşgul olurdum. Sonra Fatiha'ya geçerdim. Tabi o arada imam rüküye giderdi. Şimdi bazı insanlar bu hatayı yapıyor. Öğren namazına girmişsin camiye. Biraz geç kalmışsın. Tekbir getiriyorsun. Allahu ekber subhaneke Allahümme ve ve tebarak ismuk ve taala cedduk ve la el a'l. Euzubillahi mineş şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam İmam Kösinci Allahu ekber tek getirip rukye kaçırdın. Diyor ki İbnü'l Cevzi rahimehullah böyle yapardın. Hocam bir gün diyor bunu fark etti dedi ki evlat bak ilim ehli alimler Subhaneke'nin okunup okunmamasında, Euzü besmele'nin okunup okunmamasında ihtiraaf etmemişler. Fatiha'nın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 Ayet ayeti okumak. Yani, Elhamdülillahi Rabbil alemin rahim Maliki yevmiddin Bu şekilde rivayette diyor ki Ummu Seleme Ummu Seleme radıyallahu anhaya soruluyor. Nebi aleyhissalatu vesselamın kıraatı nasıldı? Namazdaki okuduğu kıraat nasıldı? Kâne yakta'u kıraatahu ayeten ayet. Diyor ki Ummu Seleme ayet ayet okumasını ne yapardı? Bölerdi. Ayet ayet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ama şimdi hele teravihlerde adam Fatiha'yı çıkartıyor, bir de Fatiha ile birlikte bir sure çıkartıyor. Tek bir nefes ya da iki bir nefes. <gülüyor> Bu hususada ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Tabi hele özellikle Arap olmayan toplumlarda ki Arap da var bu hatalar. Fatiha okunurken birçok yapılan hatalar var. Ee, evet. Biz burada da arkadaşlarla okurken dikkat ediyoruz. Arkadaşların yaptığı hatalar hep belli başlı noktalarda toplanıyor hatalar. Mesela ellezine, ellezine deki surat, ellezine deki, peltek olan o zel harfi genelde nasıl çıkartılıyor? Keskeses. Ellezine diye okuyup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 ışığı anlamına geliyor? Yani güneşin ışığına ibadet ediyoruz demek oluyor. İyâke diye uzatırsan. <gülüyor> evet. Fazla <gülüyor> mı? Efendim? Bir evet. evet. Fazla çekersen bu şekilde hata evet. oluyorsun. <gülüyor> Diğer terk edilen bir sennet. İmam ve dediğinde imam ne yapmıyor? Amin. Demiyor sesli olarak ve cemaat de genelde ne yapmıyor sesli olarak bu amini söylemiyor. Halbuki bu konudaki rivayetler çok açık bahis. Vesselam, Ebu Ali Vesselam Mesihalat Ebu Hurairah odyalim diyor ki, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ıda faraga Kur'an Peygamberimiz Kur'anın ummu olan annesi olan suresi bitirdiğinde patay içinde. Rafa'a sesini yükseltir. Bakın. Ve qaale amin. Ve amin derdi. Hadisi İbn Hibban rivayet etmiş ve Hakim rivayet etmiş. Beyhaki ve Kıtni, ve Ebu Davud, İbn Mace. Hadis sahih hadis. <gülüyor> Ondan dolayı İmam Şafii'nin, İmam Ahmed İbn Hanbel'in ishak ve birçok hadis ehlinin görüşü budur. İmam, dediğinde sesini yükselterek amin diye ne yapması? Bağırması. Ve bir Aleyhisselatü Vesselam diyor, Yahudiler sizlerdeki iki şeyi ne yaparlar? Haset ederler. Kıskanırlar. Nedir o şey? Amin. Biriniz gördüğünüz denem. zaman selam vermeniz. Ve Fatiha'da ne yapmanız? Amin, amin demeniz. Yahudiler bunlar için kuduruyorlar tabiri caizse. Ama bizim topraklarda maalesef e, bu sünnet pek alenen ne yapılmıyor? Hmm. Hatta bazı imamlar var. Arkadaki cemaat amin demesin diye <gülüyor> direkt <gülüyor> sureye geçiyor. Bilinçli bir şekilde amini terk ediyor. Maalesef. Hani demeden şey yaptık ya şafilerin örneğini verdik. Şimdi şafilerin örneğinde Yani şafirlerdeki örneği anlattığımız zaman mesela bu hani İmam dedik ya, İmam'a desek ki bak Şam'da böyle böyle insanlar Fatiha'nın başında besmeleyi sesli getiriyorlar ve sesli getirmeyenlerin arkasında da yani hoşnut olmuyorlar. Hatta bazıları namaz kılmıyor desek Bunu yanlış olduğunu çok kolay anlar. Ama aynı imama dediğimiz zaman bak yani sünnette de Peygamberimizin rivayette sesli bir şekilde amin dediği var. Öyle ama bizim mezhebimizde amin yani sesli demel imam. Ondan dolayı dememek daha uygun gibi teviller ortaya attığını, çıkardığını görürüz. İmam Bukhari diyor ki rahimahullah sayhinde Babu cehril imami bit te'min i̇mamın, i̇mamın amin derken sesini yükseltmesi babu. Demek ki İmam Bukhari'nin görüşü neymiş? Amin'i, İmam'ın sesli, söylemesi. sesli. söylemesi yani. Diyor ki bazı rivayetlerde emmen اَبْنُ اَبْنُ الزُّبَيْرِ men وَرَاءَهُ i̇bn Zübeyr arkasında olanlar amin dediler Hatta اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجْجَتُمْ Camide ne oldu diyor? Yankı oldu yani. Amin derken de asılıyorlar yani amine. Ve kâle nafî nafi diyor ki Kân Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah ibni Ömer La yeda'uhu Bu sünneti bırakmazdı. Ve yehubduhum Ve teşvik ederdi. Ve fi minhü fi zâlike hayra e, Bu konuda birçok hayırlar zikrettiğini duydum diyor. وَذَكَرَ بِسَنَدِهِ حَدِيثَ أَبْي هُرَيْرَ اَنَّ الْنَبِيَ وَاَنْا نَبِيَ سَلَىٰلِهِ سَلَىٰلِهِ ve aynı şekilde Ebu Hurayra'dan şu rivayetini aktediyor. اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَاَمِّنُوا İmam amin dediği zaman amin deyin. Bazı hadis alimleri diyorlar ki eğer imam sesli olarak amin derse cemaatin de amin demesi fazladır, vaciptir diyorlar şayet imam sesli olarak amin demezse müstehab diyorlar. Çünkü çok büyük bir fazilet var arkadaşlar. Yani niye imam amin dediği zaman cemaatin de bana amin arkasından amin demesinin fazileti ne? Rivayette, aynı rivayette diyor ki فَإِنَّهُ مَنْ ذَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَ Kimin <كِمِن> diyor amini? Amin demesi. Meleklerin namı için melekler de amin diyor. Meleklerin diyor amin demesine denk gelir. Aynı anda olursa O'ğfuralehu o taqaddama dememinden zenbihi. Geçmiş günahlarının hepsi diyor bu insanın ne olur? Bağışlanır. Fazilete bakın arkadaşlar. Sen namazdasın. Ve amin deme meleklerin amin demesine denk geldi. Geçmiş günahları da diyor. Hadis sahih Buhari'de dediğimiz gibi bazı ele muhlet imam şevkani gibi Ebü Hazım gibi bazı alimler imam amin dediği zaman sesli bir şekilde e, arkadakilere arkadaki nerede cemaate de amin diye sesli şekilde bağırmalarının vacip olduğunu ağdılar söylüyorlar. Ama imama ve münferit tek başına yalnız başına kılan gehabta imam hakkında bunun mendup olduğunu, sünnet olduğunu Söylüyorlar. Diyor ki Şeyh-i Albaniye rahimahullah bu asrın, bu çalanın yaşamış olduğu, çağda yaşamış olan hadis alimlerinden sünnete bağlılığıyla tanınan bir alim vefat etti Allah Allah'a eylesin. Diyor ki hı hı. fe yecibul ihtimamu bihi bu amin demeyen hususuna diyor, ihtimam vermek vacittir. وَاَدَمُوا تَسَاهُلِ بِتَرْكِهِ Ve bu konuda diyor, bunu terk ederek gevşek davranmamak lazım. وَمِنْ تَنَامِ ذَٰلِكَ مُوَفَقَةُ ve فِيهِ وَاَدَمُوا Hani Bunu yaparken de diyor, imamı ne yapmayacağız? İmamdan önce demeyeceğiz. Bazıları var, imam da amin demeden, cemaat ne yapıyor? Amin diyor, İmamla birlikte.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 hüküm verenlerin en hakimi olan değil midir? Dediğinde Bela diyorlar Bela ve ene şahidin Evet bilakis ben de buna şahitlerdenim. Bunlar ilgili tabi zayıf. Ee, Kıyame suresinde Eleyse zâlike biqadirin kadirin Eleyse ale, ale, zâlike bi kadirin alâ en yuhiyel mevta, mevta. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى Bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Dendiğinde سُبْحَانَكَ فَبَلَى سُبْحَانَكَ فَبَلَى denmesi an Musa İbn-i Ebi Ayşe diyor ki كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْدِهِ Sahabeden bir zat evinin çatısında terasında namaz kılıyor وَكَانَ اِذَا ve kıyamet suresini okuyup bu ayete geldiğinde eleyse zalike bi kadirin ala geldiği zaman "Kâlâ subhâneke febela. Allah'ım, elbette sen tenzidelim. Evet, ölüleri evet, diriltmeye kadirsin." manasında bunu söylerdi diyor. "Fesaeluhu an dâlik. Sahabeye soruyorlar. Yani bunu ne bilahn yapıyorsun? Demek ki sahabelerde ne var yarenoğlu? Delil. Delil. Yani bir daha yapıyorsun Ne yapıyorsun bunu Aa ne güzel bir şey yapıyorsun duyduk senden biz de bundan sonra yapalım yok yani memlekette olduğu gibi herkes herkese bir ne var Dinde yeni bir şeyler icat etme gayreti var memlekette bu şey gibi moda gibi yani modada nasıl yeni kreasyonlar yeni pazlar stiller bulunur çıkarılır bir sene öncekinin modası bir sonraki senenin modasına göre eski kalmıştır din böyle değil arkadaşlar din ne bir Allahü Teala döneminde kemal ermiş yani ben bakıyorum birçok cemaatlere on sene önce olmayan şeyler bugün var yüz sene olmayan önceki şeyler ortaya çıkmış bugün var yani burada bir sıkıntı var zaten bir problem var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 Olmaz. Onun için şöyle güzel bir söz vardır. Dedim ki, kişilerin görüşleri delil olarak sunulmaz. Kişilerin görüşlerinin doğruluğu için deliller sunulur. Anladınız mı? Evet. Kişilerin görüşleri için deliller sunulur. Deliller araştırılır. O görüşler desteklenmeye çalışılır. Evet, yapılan başka bir hata arkadaşlar namazda böyle bazıları yaşlanmazlar yapıyor. Bir bir hata, bir hata imam hata yaptıysa yahut bir şey uyar bir, bir şey uyaracaksa yok şuruyu <gülüyor> <gülüyor> namazda. Tabii bir alese اِذَا فَاتَّكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتُكُمْ ya da اِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ fi صَلَاتُكُمْ Namazda başınıza bir şey gelirse diyor. فَلُسَبِّحَ الرِّجَالِ فَلُسَّفِقْ اَنْ لِسَاءُ Erkekler ne yapsın? Subhanallah. Esin kadınlar? Eğlen olsun. Erkekler subhanallah diyecek, uyaracak. Ama şimdi bilmiyor adam. <gülüyor> Kapı açık kalıyor mesela. Badan yaştan Camiye giriyorsun o günü. Ya yaz günü klimalar çalışıyor. Kapıyı açık bırakmışsın. Adam böyle yandan gözlerle sağa sola izliyor. Ee <gülüyor> yapıyor böyle. Bazı ilim ehli bunu zikretmiş. E, İbn Kudame diyor ki, "İhtilafetü rivayet en Ahmed fi kerayeti tenbihu'l-musalli bi'n-nahn bi'n-nahna ha fi salatihi." Yani rahmetten farklı farklı neler var? Rivayetler var. Mekruh olduğunu söylüyor. Tabii şayet imamsın, sesini kısılıyor, sesini düzeltmek için öksürmenle <gülüyor> yapman bir sıkıntı bir reis, ihtiyaç hali bu manada. Bu hususa da değindikten sonra başka bir konuya geçelim. Namazları oldukça kısakılma konusuna. Fatiha'yı okuyor, biz sürekli soruyoruz arkadaşlara. Yani bir insanın sürekli inna atayna kalkıp fır, ikinci kata, ikinci kata, kulhu Allahu had, Allahu cemdi namaz kılması, yani uygun değil. Ya yani bu bu Kur'an'ın ve duhası da var, ve şemsi ve duhası da var, değil mi? <gülüyor> ve semai ve var, tebaarak ya var, Aslında gelecek rivayetler. Hatta bir gün ökmüyorum, burada Zeytinburnu'nda demirci restosunda bir gün Ramazan'da hatimle namaz kılınıyor. Tabii caminin 3 safu, 4 safu doluyor. 5. saf bazen. 27. gece diğer camilerin almadığı, diğer camilerin içine sığamayan insanlar dolaşıyorlar çevrede en yakın cami nerede varsa diyorlar oraya gidelim. Bir bakıyorlar ki demir ressinin çayı boş. Cami bomboş diyor. Rahat oh, iyi bulduk girdik içeri geliyorlar. Tabii içeri girince tabii cehalet olunca yani nafile namaz başlıyor. Tabii diyor ki çıkarsa gidersen haram olacak. Ya çıkamıyorlar. Çolduk çocuk da gelmiş küçük çocuğuyla. Bir gün camiden çıktık Ramazan'da, 27 gün dışarı. Tabi tesbihatı yapmadan çıktık. Adam da böyle o kadar sabır devirmiş demek ki. Tesbihatı <gülüyor> yapmadan çıktık dışarı dedi. Bu ne dedi kardeşim dedi ya böyle namaz mı olur? Dedi hayırdır? Ya diyor inna atayna var, kulü vallahu var diyor. Niye diyor bu kadar oluyor her vekatta bir sayfa Kur'an okuyor. dedik bak kapıda şey yazıyor. Hatimle namaz kılıyor. Ha, öyle miydi bilmiyordum filan. Maalesef. maalesef. <gülüyor> Tabi ne? Yani bu namazlarını kısa kılanlardan bazıları diyorlar ya olur mu canım namazda Peygamber aleyhissalatü vesselam inne minkum munaffirin. Sizlerden bazıları var ki namazdan tenfir ederler. Namazdan kaçırırlar insanları. Feiyyüküm emmen nasa fel yüciz. Kim sizden kim imamlık yaparsa namazını kısa tutsun gibi rivayetleri getiriyorlar, sahir rivayetler. Ama namazı kısa tutmak, neye göre namazı kısa tutmak? Adam hoşuna inna atayina geliyor, ihlas geliyor. Zannediyor ki namazı kısa, kısa tutmak bunlarla oluyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki fe inne min varaihi'l kebir ve zhaif ve zel Çünkü onun arkasında yaşlı, büyük ve işi gücü olan insanlar vardır. E, o zaman Bakın cuma namazlarında herkes işe koşacak gidecek ya. En çok okunu velas okuyor. Ondan sonra yine hatayna okuyor. <gülüyor> Tabii bazıları da Muaz bin Cebel radıyallahu anh hadisini getiriyor. Diyor ki biliyorsunuz hadis meşhur. Muaz bin Cebel bir gün bir mahallede namaz kıldırıyor. Medine'nin bir mahallesinde. Ondan sonra namazda okuyor. As sonra söyleyeceğim ne okuduğunu size.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 Nebi Hazreti selam diyor ki Muaz bin Cebel'e Efettanun ente ya Muaz sen fitne mi çıkartıyorsun ey Muaz imamlık yapanın. Yani. Bu kadar uzun, uzun okunur mu? Namazda diyor. Hadisin şimdi orasını alıyorlar. Hadisin gelelim aslına. Hadis nasıl aslı? Diyor ki rivayette bir, bir gün diyor, akşam yatsı ezanında Muaz bin Cebel Beni Amr bin Kuba, Kubadaki Amr bin avf oğullarının mezarlığına gitti. Fekara bihim suretül Bakara. Bakara suresini okuyun namazda. 50 küsur sayfayı namazda okuyor. Tabi arkadan ayrılanlar demin ki olay yaşanınca ayrılanlar peygamberimize gelip söyleyince peygamberimiz de diyor? Sen fitneci misin? <gülüyor> Şunları okuyarak kılsaydın ya. Şimdi ne bakın. Tavsiyesine Peygamber'den. Bakarayı okuma tamam. Subbihisme Rabbikal Ala. Yarım sayfadan fazla. Bir sayfa. Diyor. Bunu okuyaydın. <gülüyor> Yarım sayfa. Ve'l-leyli <gülüyor> Yarım sayfadan fazla. Bunları okuyor. Buraya işaret ediyor. Ama şimdi bizim imamlar hadis alıyorlar. İnne <gülüyor> ve arkadaşlar gerçekten. Bir insanın Rabb'inin huzuruna durduğu zaman sürekli bu da namaz bu da namazlarda bu sureleri okumaları kusurdur. Eksikliktir yani. Ya yani bir de kendine ne yapıyor? Delil arıyor. Buradan. Buradan delil çıkarmaya çalışıyor. Bu hadis Buhari'de. Bu olay Buhari'de tabii. Nebi Aleyhisselatü vesselam sabah namazında 60 ila 100 ayete yakın okurdu. 60 ila 100 ayete yakın okurdu. Sayıgında olan rivayete göre Allah ﷻ sıtır sıram, Kaf suresi, Kaf ve Kur'an el-Mejid, suresi, Fatih suresi, Muameen suresi, Tur suresi, Rum suresi, Yasin filan Yasin okurdu, Yasin var Kur'an Hakim, ve Safat suresini okurdu. Bunların hepsi sayi rivayetlerde <gülüyor> ne yapmış zikredilmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselamın Safat suresi biliyorsunuz Saafat suresi 182 ayet. Saber saffat suresini hafif namazlardan sayıyorlar. Ya yani az olanlarda. Çünkü bir de ne var Yasin var. Yasin var Kur'an Hakim var. Daha değil mi? Uzun sayfa olarak yok hesap eder. sallallahu aleyhi ve sellem ya um ya emr bi't -tahfif. Peygamberimiz namazı hafif çakılmaya emrederdi. Ve ya muna imamlık yaptığında bizi diyor biz Saffat, Saffat suresini okurdu. Ama bizde saire rivayet yok. Peki peygamberimizin öğlen namazı nasıldı? Öğlen namazı her rekatta 30 ayete yakın okurdu. Eğer uzattığı zaman Aleyhisselatü Vesselam ölen namazını bakın ne kadar uzatıyor diyor ki sahabe Ebu Sa'id el Khudri. Bizlerden birisi diyor öğlen namazına na gelip namaza başlandığında falan falan talik ahaduna medine gidenler bilir baki, oralar boş arazi o zamanlar. Fayakdi hajet orada tuvaletini yapardı. Sonra o evine gider o <feyatavaddau> abdest alır. Peygamber Efendimiz namazda tekbir getirmiş öğlen namazına. Bu arada sahabe koşuyor bakiye abdest bozmaya. Sonra evine gidip abdest alıyor. Diyor ki: "Sonma yerciu ile mes." Sonra o sahabe diyor ne yapardı? camiye gelirdi namaza. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçınca kattı olurdu? Firrakatil ula. Himmâ <gülüyor> yetûluhâ Uzattığı zaman Bu hadis-i sıfahî Şimdi ezan okunuyor evden çıkıyoruz Koştura koştura camiye gidiyoruz Bir bakıyoruz ki Alâ Rasûlina Muhammed'in salavat Ne yazık değil mi arkadaşlar maalesef Maalesef İkindi namazı Eves-i Siyyat-ı Vesselam'ın ikindi namazıysa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 Biz Şafii fıkhını okurken Şam'da bu şekilde okutuyorlardı. Diyorlardı ki ezan okunup, bir kimsenin abdest alıp, abdest alıp elbisesini giyip ezan ve kamet getirilip, getirilinceye kadar duruyorlar vakti. Bu kadar vakti, bu kadar dar. maalesef aleyhisselatü vesselam'a bakıyorsunuz ki, Araf suresini okuyor, Enfan suresini okuyor. Ne kadar? Buradan da neyi görüyorsunuz? Yani deliller her zaman için hüccettir. Alimlerin, imamlığın görüşleri tek başına ne olmaz? Hüccet olmaz. Hatta Şafii mezhebinde bile İmam Nevi Rahimullah doğru olan görüşün akşam namazının vaktinin uzun olduğunu söylüyor. Akşam yatsı namazındaki okunacak sureler hangileridir? Deminle söyledik. Neydi Onlar.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 diyerek gelmese de bazı kardeşler bir sene olmuş iki sen olmuş gelmişler a meczu bitmiş bak e bitmiş namazlarında Bunlar okuyor bazılarda var ki hala bakıyorsun ki İ val Evet tabi gece namazları da sahabe döneminde selefte uzunca kılınmış diyor ki bu sahibim yazızit Amr, bi Ömer bin el-Hattab, Ubey bin Ka'b ve Temim ed-Darri'yi, insanların 11 rekat kılmasını emretti. Emir Radiyallahu anhu, Ubey bin Ka'b ve Temim ed-Darri'ye insanlara 11 rekat gecen namazı kılmayı emretti, kıldırmayı. İkisi imamlık yapacak. "Kâri, o قد كان القارئ يقرأ بالمئين." İmam diyor, yüzlerce ayet okurdu. Uzun. Teravih uzun sürüyor. Hatta كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِس۪يِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ Bakın ne diyor? Kıyam o kadar, namazda kıyam, Fatiha'nın ve surenin okunduğu, kıyam evet. o kadar uzun sürerdi ki, bastonlara ne tutunurduk diyor bastonlarımıza. Yani bir o ayaklarını dinlendiriyorlar, bir bu ayaklarını dinlendiriyorlar. Yani şu rivayetten sonra,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 Komikleşiyor. Mesela ya ne yapıyorsun? Nereye koşturuyorsun? Yani ne yani Maksat 20 bu. 20 tamamla, ondan sonra evine git mi? Yoksa yani iki kıl, dört kıl, sekiz kıl, yavaş yavaş kıl adam gibi kıl. Rukunu tam yap, seyizi tam yap. Diyor ki Cevat'in damında. O mekunun an illa fi furuğ namazlarına gece başlıyorlar. Diyor ki namazlar ne zaman ayrılıyorduk? Tecrühe yakın. Yani imsaka yakın vakitte. Şimdi birçok ülkede bu hala var. Yani işte umreye gidenler de biliyor Ramazan'da. Sekiz buçukta başlar terabi, buçukta biter. Evet. diyor ki. Bir rivayette bu rivayet İmam Malik nakletmiş. Taavut bin Husayn diyor ki: "A'rac, A'rac'tan işittim. A'rac'tan duydum ki o şöyle diyordu. Ma adraktu'n-nase illa wa hum yalanunal fi Ramazan." İnsanları diyor Ramazan'da bu inkarcıları lanetlerken gördüm kim bu inkarzar diyor ki ama kana al fi 8 yani 8 rekatta Bakara suresine kıldıran imamı ne yapıyorlar? az yapan inkarcı bir adam olarak görüyorlar yani pardon fi 8 rekatta kılması Bakara suresini 8 rekatta kıl, kılarken 12 rekata yayan, 12 rekatta Bakara ile kılan insanın namazını hafiflettiğini, namazı kısalttığını sayarlardı diyor. Yani 8 rekatta Bakara okuyan tamam hadi bunu kabul ettik ama 10 12 rekata ayarlarsan bunu kısa yapmış olarak kabul ediyorlar. Şimdi Er Rahman almel Kur'an Allahu ekber. böyle yapıyorlar mı? Elif lam mim la amim, kitab Allahu ekber. Maalesef <gülüyor> evet. Onun başka bir sünnet arkadaşlar. Ruk'uya gitmeden önce sureyi bir okuyup bitirdikten sonra mesela eş-şems ve okudun. Sure bitti. Nefes alıp ruk'uya gitmek. İmam diyor ki Rahimallah. ve kana nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeskutu min el Kabl an yerkâ hatâye nefes. Rükû yapmadan önce Aleyhisselam hafif bir şekilde ne vardı? Sukût eder, beklerdi. Mesela inna a'taynâke'l-keu'ser, faṣalli li rabbike wanhar, inne şân'eke huvel ebetar. Allahu ekber. Yani ebterdan sonra biraz ne yapıyorsun? Bekliyorsun, ondan sonra rükûye gidiyorsun. Bunlar hep neyin işareti? Namazdaki ninenin, yavaş kılmanın, ağırbaşlı kılmanın belli. Yapılan bir hata arkadaşlar. Cuma günleri. Özellikle yani perşembe gecesi. imamlar camide ne yapıyorlar? Namazda yok. O belli değil memlekette nikah ve ne diyorlar? İman. i̇man her perşembe nikah ve iman. Onun irapta mahalli yok. Onun hakkında konuşmaya maalesef gerek yok. İmamların birçok camideki onların Cuma suresini okuduğunu görüyorsunuz yatsı namazında. اَيْدَا نُودِيَ اِلَى الصَّرَاتِ Cuma يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Bizimkilerin tembellikleri. Yani Araplarda Cuma Suresinin tamamını okuyorlar. Ki o da yanlış. Çünkü sünnette Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olarak sünnette perşembe gecesi, kılınan, yatsı namazında Cuma Suresinin okuduna dair bir rivayet, sahih bir rivayet yok. Hani biz her yerde, biz dünya işlerinde çalışkanız hızlıyız ama ibadette yani gevşeklik Maalesef var. Evet. Burada kalalım. Subhanallah, Allahu Muhammed, eşhedü ilahe illallah.